Tarihilik ve tarihsizlik. İnsan yapıp eden bir varlıktır. İnsanın yapıp ettikleri şimdi denilen zamanda başlar. Fakat şimdi bir orta noktadır. Onun bir dünü, bir yarını vardır. O bir tarafıyla insanı düne, geçmişe, diğer tarafıyla da yarına, geleceğe bağlar. Çünkü her şimdi biraz sonra geçmiş olmakta hem de geleceğe uzanmaktadır. İnsanın tarihi bir varlık olması demek onun bütün başarılarıyla, başından geçen ve geçmiş olan bütün olaylarla zaman dimensiyonlarına yani boyutlarına kök salması demektir. Zamanın dimensiyonlarına kök salmak demek, insanın geçmişi, geçmişteki başarıları bilmesi, şimdiyi geçmişin başarılarına dayanarak ve geleceği hesaba katarak yaşaması demektir. Bu, geçmişteki başarıların izlenmesi, hataların tasfiye edilmesi, bir kontinütenin, yani sürekliliğin kurulması demektir. Tarihsizlik ise insanın zaman dimensiyonlarından şimdiye yahut düne saplanıp kalmasıdır. Böyle bir durumda dün siferi, geçmiş, şimdiye alınır. Dün, dün olarak yaşanmaz, şimdi olarak yaşanır. Yani geçmiş, mazi, şimdiye getirilerek gelenekçiliğe saplanıp kalınır. Artık burada dünü bir tenkit süzgecinden geçirmeyi kimse aklının köşesinden bile geçirmez. Tarihsizlik, şarklının yapıp ettiklerinden birbirine zıt gibi görünen, aslında aynı kaynaktan gelen iki şekilde ortaya çıkar. Donmuş gelenekçilik ve continuity'den yani süreklilikten mahrum olma. Bu yüzdendir ki şarkta yapılan edilenin bir kontinüitesi yoktur. Şartlı yapıp ettiklerinde dünle hesaplaşmadığı Yarını hesaba katmadığı için o devam fikrinden yoksundur. Onun continuity hakkında bir duygusu yoktur. Onun yapıp ettikleri bir yazboz tahtasına benzer. Bir müessesenin başında bulunan insanın yaptığı bir şeyi, kurduğu bir düzeni, onun yerine geçen başka bir kimse yapılan edilen üzerinde bir inceleme yapmadan başka bir şekilde yapmaya kalkar. Böylece o, kendisinden önce yapılan edilenin eksiklerini bulup tamamlayacağı yerde onu bozar, Yeni bir şey yaptığını sanır. Yapılan edilenler arasında bir kontinüte kurulmaz ya da her şey tersine çevrilir yahut da olduğu gibi kalır. Yapılan tecrübeler kıymetlendirilmez. Bunun için de yapılan hata hata olarak kalır. Yapılan hatadan ders almak diye bir şey olmadığı gibi pozitif bir başlangıcında az sonra kökü kazınır. Ancak yapılan hatalara yenileri katılır. Şarktaki tarihsizlik her alanda kendisini gösterir. İlim de bunun dışında kalmaz. Şarkta ilim alanında bile bir kontinüte yoktur. Her şey kesik kesiktir. Bunun içindir ki şarkta bir insanın ilmi başarısı ne olursa olsun ölen insan hepten ölmüştür. Onun eserleri, başarıları da birlikte ölmüştür. Bu sebepten dolayıdır ki bizim topluluk olarak ilim ve felsefe sahasındaki başarılarımızın bir tarihi yoktur. Çünkü herkes kendisiyle başlıyor, ötekileri yok sayıyor. Batı dünyasında bunun tam tersiyle karşılaşırız. İlim ve diğer sahalardaki başarılar onları gerçekleştirmiş olanlarla birlikte ölmez. Bu başarıların tarihte bir yeri vardır. Çünkü hiç kimse kendisiyle başlayamaz. Hiç kimse dününü inkar edemez. Dünü bilmezlikten gelemez. Başarılar unutulmaya terk edilmez. Çünkü batıda dünün başarılarıyla bugünün başarıları arasında bir hesaplaşma vardır. Bu hesaplaşmada pozitif olan ele alınır, yürütülür, ona yeni şeyler katılır. Negatif olan terk edilir. Burada negatif olanı pozitif olandan ayıran kriterium çok basittir. Bugünkü ilim ve hayat aktivitemize bir şey katmayan, onu engelleyen terk edilir. Bugünkü ilim ve hayat aktivitemize bir şey katan, ona canlılık kazandıran da yeni fikirlerle birlikte yürütülür. Tarihi gelişme, tarihilik ancak böyle gerçekleşir. Şarkın ilim alanında kökünü tarihsizlikte bulan ve tarihsizliği besleyen kötü gelenekleri vardır. Şarklı kaynak vermekten korkar. Çünkü o, araştırmanın emek ve zahmetine katlanarak bir neticeye varmak yerine daima hazıra konmak ister. Bu da ancak başkalarının fikirlerini, kendi fikirleriymiş gibi göstermek de sağlanabilir. Bunun için de o, yazdığı yazılarda faydalandığı kaynakları değil, faydalanmadığı, hatta hiç görmediği kaynakları verir. Çünkü o, piyagiyata alışmıştır. Halbuki kaynak vermek demek, kendisi kadar başkalarının da bu saye emeğinin geçtiğini kabul etmek demektir. Buna şartlının tarihsizliğinin tahammülü yoktur. Çünkü bunu kabul etmek demek, Şimdi ile geçmişte olup biten arasında bir kontinüite kurmak demektir. Böyle bir kontinüite kurmadan yürüyemeyen batılı için başarılar ölümsüzdür. Onları gerçekleştiren insanın, insanların gelip geçici hayatlarına bağlı değildir. Onun içindir ki Kant, Descartes, Goethe, Shakespeare, Hüm ve benzerleri ölmemişlerdir. Yaşamakta devam ediyorlar. Çünkü batılı insan tarihi bir varlıktır ve o bunun farkındadır. O daima dünüyle bugün arasında bağlar kurar. Halbuki aynı şey İbn-i Sina ve Yunus için söylenemez. Onların ancak birkaç meraklısı vardır. Bu merak tıpkı insanın bir oyuna saldığı merak gibidir. Şarklı sadece bir merakın peşindedir. Burada ilmi bir gaye yoktur. O kendisinin hissi bir tarafını tatmin ettiği için buna merak salmıştır. Böylece şark, Descartes'in bilginin kontinuitesi için ileri sürdüğü fikri tersine çevirir. Descartes'in, insan bilgisinin sürekliliği hiçbir yerde kesintiye uğramaz sözünü, insan bilgisinin sürekliliği daima kesintiye uğrar şekline sokar. Böylece şartta değişiklik ve kesintiye uğrama yalnız ilimde, felsefede değil, onun müesseselerinde de kendisini gösterir. Tarihi bir varlık olan insan daima dünün başarılarıyla, görüşleriyle hesaplaşmak zorundadır. Çünkü ilim, felsefe, kurumlar ancak böyle ilerleyebilirler. Bu da insanın yaptıkları ettikleri arasında bir kontinuyete kurmasıyla gerçekleşebilir. Halbuki şarklının kontinuyete kurmaya, yapılan edileni devam ettirmeye tahammülü yoktur. O daima değişiklik ister. Şarklı pozitif bir gelenek bir kontinuyete kuramaz. Şark, şahısları düşünür. Şahıslar müesseseyi değil, kendi çıkarlarını düşünürler müessese zarar görür, hatta yıkılırsa bu şarklıyı çok az ilgilendirir. Çünkü asıl olan değişiklik ve değiştirmedir. Böylece şarklı kendi kurumlarını tahrip etmeye bir kontinüitenin kurulmamasına o kadar alışıktır ki o ne yaptığının farkında bile değildir. Onun gayesi değişiklik ve değiştirmedir. Yahut da müessese dondurulur, onun hayatla ilgisi kalmaz. Bu defa da değişiklik zaruri olur. İnsan tarihi bir varlıktır. Tarihi bir varlık olmak demek ne geçmişi bir daha dirilmemek şartıyla ölmüş saymak ne de ırsilik fenomeninde olduğu gibi maziye geçen her şeyi aynı sadakatle devralmaktır. Tersine tarihilik demek geçmişte olup bitenleri dini de içine almak şartıyla bütün insan başarılarını bir revizyondan geçirmek demektir. Böyle bir revizyon bile her çağda başka bir karakter taşımak zorundadır.